Ebrehe, Mekke'ye doğru yola çıkınca Arap kabilelerinden bazıları ona karşı koymaya çalıştılar. Fakat mağlup oldular. Ebrehe'nin ordusu son derece büyüktü ve önünde bulunan fil herkesin gözünü korkutuyordu. Ebrehe, Mekke yakınlarındaki Muhammis bölgesine geldiklerinde bir süvari birliğini öncü gönderdi. Böylelikle Arapların ne yaptığını araştıracak ve eğer bir tuzak varsa öğrenecekti. Öncü kuvvetler hiçbir direniş görmeden Mekke'ye yaklaştılar. Şehirdeki hayat gayet normaldi. Panik havası yoktu. Bütün otlaklar deve ve davarlardan, koyun ve keçilerden oluşan sürülerle doluydu. Buradaki 200 deve ise Mekke'nin reisi Abdülmuttalip'e aitti. Ebrehe'nin askerleri ordularının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ne kadar sürü varsa hepsine el koyarak götürdüler. Ebrehe, Abdülmuttalip'e bir elçi göndererek, ''Sizinle savaşmak niyetinde değilim. Kabe'nizi yıkmak için buraya geldim. Bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmam. Eğer siz de savaş istemezseniz, reisiniz hemen yanıma gelsin.'' dedi. Abdülmuttalip elçiye cevap verip, ''Biz de kendisiyle çarpışmak istemeyiz. Zaten buna hiçbir zaman gücümüz yetmez.'' Ama Ebrehe çok iyi bilsin ki, Kabe Allah'ın evidir ve yine bilsin ki onu koruyan da Allah'tır dedi.